Alo Alo, Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam, İlmaz Bey hoş geldiniz Hoş bulduk, teşekkür ederim, nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim, sizlere sormadı Allah'a çok şükür Hocama Buyurun. benim bir sorum vardı Buyurun. Şimdi benim üniversitede okuyan bir kızım var Hı -hı. Devletten burs kredi çıktı Yalnız bunu alırken belli bir miktarda alınıyor Okul bittikten sonra işe başladığı zaman Bunu belli bir farkla ödüyor Devlete yani bu alınan kredideki geri ödemedeki fark faize giriyor mu? Yoksa devletin biz öğrencilere öngördüğü herhangi bir şey mi? Kolaylık evet. Onu sormak istiyordum. Teşekkür bir de eder. şey bir istirabım var. Bu şeyiniz Allah razı olsun çok iyi de zamanımız çok kısa. Bunu uzatma imkanımız yok mu? Evet onu yönetimde konuşmamız lazım. Teşekkür ederiz efendim. Hayırlı akşamlar diyoruz. İlginizden dolayı da teşekkür ederiz. Buyurun hocam öğrenim kredisi. Evet, devlet öğrencilerine bir takım destekler sağlıyor. Bunu mesela tarım işçilerine de sağlıyor. Başka şeyler için de devletin destekleri her zaman olabilir. Devlet kendi vatandaşına her türlü desteği sağlamak durumundadır, bunu yapıyor. Bu eğitime destek amacıyla yapılan bir işlem var. Devlet ya kredi veriyor ya da burs veriyor karşılıksız. Kredi alan kardeşim mesela 150 lira 200 lira alıyor ama 5 yıl 10 yıl sonra diyelim bu 200 lirayı 230 lira 250 lira olarak ödüyor. Yani görünürde bir fazlalık söz konusu. Aslında devlet burada öğrenciyi destekliyor. Peki bu fark nereden geliyor hocam diye soracaksınız. Bunu o, paranın değer kaybetmesinden kaynaklanan bir problem var. Yani 200 liranın alım gücü 10 yıl sonra 230 liraya tekabül ettiği için hı hı. devlet sizden 230 lira alıyor. Yani fazla almıyor. Reel değerini alıyor. Hı. O sebeple faiz değil. Yani bir insana 1000 lira borç verdiniz. Evet. Efendim 8 sene sonra getirdi ödeyecek. Bu arada değer kaybı oldu mesela o 1000 lira 8 yıl sonra 1100 lira olabilir. Reel değer olarak. E, peki bu vatandaş 1100 lira size ödese yahut siz reel değerini isteseniz ve tespitte 1100 liraya tekabül etse e, bu fazla bir para almak olmuyor. Yani 8 yıl önceki 1000 liranın karşılığı olan reel olarak gerçek değeri olan 1100 lirayı aldığınız için verdiğiniz parayı almış oluyorsunuz. E, dolayısıyla Kredi alan kardeşim hı hı. devletten şu kadar alıyor ama 6 yedi 8 yıl sonra da bir miktar fazlalık ödüyor Ha bu fazlalık faiz midir Hayır değil o paranın 8 yıl sonraki reel değeridir Dolayısıyla bu parayı almakta herhangi bir sakınca söz konusu değildir Evet.